Ben şiirin nefret taşı. Büyük bir Amerika keşfettim ruhumuzda. Ben başarıların Kristof Kolombu. Ne duruyorsunuz? Hadi alkışlayın. Cennete gitmek istedim otostopla. Cennete kadardı tüm yollar oysa. Tüm hayatı okşamak istedim kedilerin şahsında. Tüm sarı, tüm kara, tüm yumuşak. İlk sevgilimle bir kilisenin bahçesinde buluşurduk. Bir mezarlıkta öpüştük ilk defa. Rengarenk boncuklar saçılmıştı benden her tarafa. Kapkaraydı mı toprak. Binlerce ruhu taciz etmiş bir ilk aşk. Tanrım, sorarım sana neye yarar? İpek yolunda ipektim o zaman Baharat yolunda baharat Aşk Kırmızı atlastı Ten Grimwinch Başlangıç meridiyine Yağmur yağdı. Durmadan yağmur Coğrafyadan da anlarım Hadi Alkışlayın Keşke aşk şiiri yazsam Ne güzel Aktarlara tarçın diye satardım. Ticareti de öğrendim bakın. Hadi, alkışlayın. Cesaret sanırım bir çeşit cesaretti. İskat edilmekti mirastan. Tüm mal varlığını veremli kıza bırakmak. Ananın vasiyetini çekirdek kulağı olarak kullanmak. Korkuyorum ama artık. Hadi. Akışlayın. Cesaretim bir süredir göz altında. İhsar müzekkerimi kendim yazdım. Tehlikeli sayılmam artık. Kalbimi kalın bir kitabın arasında kuruttum. Onu orada beş parmakta bir çınar yaprağı gibi unuttum. Alpim Şiirimin Hacı Erül Esfet Taşı Hadi ama baylar bakın kaldıramıyorum Yardım edin de şunu yerine koyalım Keşke Susmanın muhabbet kuşu olaydı Ters Pinokyo olmak istiyorum Gebettu Usta Kötülüklere boğulup insanlıktan çıkmak istiyorum artık Kafam karışık ama yetişir. Bir beyaz balinanın karnında uyumak istiyorum artık. Camdan papuçlarım kırık. Prens de bulamaz beni artık. Hayata söyleyin bundan sonra gitsin. Anlamını masallarda arasın. Ben sizin ruhunuza çiçek aşısı yapayım. Çiçekler açsın ruhunuz. Hadi alkışlayın. Biliyorum, hala biraz safım. Keşfettim küçük ruhlarınızdaki büyük Amerika'yı. Hadi alkışlayın. Bu sizin başarınız.